Merhaba, Türkiye'nin canı kampanyası biyolojik çeşitliliğimizin korunması için umut veriyor. WWF Türkiye, ülkemizin biyolojik değerlerinin korunması için başlatılan Türkiye'nin canı kampanyası kapsamındaki projelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu. WWF'in başlattığı Türkiye'nin canı kampanyası yerel sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilip uygulanan doğa koruma projeleri için maddi destek sağlıyor. Ayrıca biyolojik çeşitlik konusundaki farkındalığı yaratmayı ve bu konuda yapılması gereken çalışmaları da ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 2010 yılında başlatılan kampanya kapsamında bir fon oluşturuldu. Eylül 2011'de hibe çağrısı yapıldı ve Türkiye'den 55 proje başvurusu yapıldı. Desteklenen 6 proje Şubat 2012'de uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında Hatay'ın kutsal sayılan dağ ceylanları, Samandağ'ın tehlike altındaki deniz kaplumbağaları... Antalya'nın endemik bitkileri, küre dağlarında yetişen doğal mantarlar, Akdeniz'de keşfedilen yarasa kolonileri ve sadece Trakya'da yaşayan yerhidi uyurları ile bu türlerin doğal yaşam alanları araştırıldı. Korunmaları yönünde de adımlar atıldı. Tamamıyla yerel girişimcilerle geliştirilen ve yürütülen projelerde elde edilen bilgiler hem biyolojik değerlerimiz hakkında bilinmeyenlere ışık tutuyor hem de bu türlerin kendi yaşam alanları ve vardığını ...sürdürmesi için gerekenleri ortaya koyuyor ve bunda yöre halkının ne kadar önemli bir rolü olduğunu da ortaya koyuyor. Kampanya ile ilgili açıklama yapan WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak bakalım ne demiş. Diyor ki, Türkiye'nin canı programı bir yandan yöre halkının kendine ait bu değerleri daha iyi tanımasına ve sahip çıkmasına olanak sağlamış. Öte yandan projelerin somut çıktıları doğa korumada sivil toplum dayanışmasına... İyi bir örnek oluşturmuştur. Türkiye'nin canı kampanyasında ilk hibe dönemini başarıyla geride bırakan yeni dönem için kaynak yaratma çabalarımızla devam ediyor diyor. Bireylerden gelen bağışlar hibe fonu oluşturmamıza da önemli bir rol oynuyor dedi. Evet siz de buna destek olmak isterseniz can yazıp 84.86'ya mesaj göndererek 5 lira Bağışta bulunabilirsiniz. Evet tekrar ediyorum. WWF'in Türkiye'nin canı kampanyasına destek olmak için can yazıyorsunuz. Sonra 84-86'ya mesaj gönderiyorsunuz. İngiltere Yeşillerinden Milletvekili Caroline Lucas Kaya Gazı eyleminde tutuklandı. Yeşiller Milletvekili Lucas ve oğlu Kaya Gazı petrolünden enerji elde etmek için faaliyet gösteren Quadrilla şirketinin Batı Sussex'teki yerleşkesinde 30 aktivistle birlikte eylem yaparken tutuklandılar. Yetkililer tutuklamalarının kamu düzeni sözleşmesinin kalabalıkların mülke zarar verme ihtimali bulunması ve toplum yaşamını bozması maddelerine dayanarak gerçekleştiği belirtildi. İngiltere'de bile Türkiye'ye benzer kanunlar var ne dersiniz? Yeşiller milletvekili Caroline Lucas tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı. Lucas yaptığı açıklamada kaya gazı petrolü çıkarılan bölgede yaşayan köylülerin %85'inin bunu istemediğini belirtti. Burada hep birlikte hükümete çok güçlü bir mesaj ettiklerini vurgulayan Caroline Lucas sözlerini şöyle tamamladı. Diyor ki kaya gazı ve petrolüne ne ihtiyacımız var ne de bunu talep ediyoruz. Evet, milletvekillerini bu şekilde halkın yanında görmek gerçekten de çok güzel. Fukushima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif su sızıntısının ciddiyet seviyesinin anormalden ciddiye yükseltilmesi önerildi. Fukushima Nükleer Santrali'ni işleten TEPCO tesisteki yüzlerce çelik tankın birinden 300 ton radyoaktif su sızdığını Geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Japonya yetkilileri ise nükleer ölçeklere göre sızıntının en düşük seviyede olduğunu belirtmişti. Fakat işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Japonya'daki nükleer düzenleme kurulu Fukushima nükleer santralindeki radyoaktif su sızıntısının ciddiyet seviyesinin anormalden ciddiye yükseltilmesini önerdi. Nükleer düzenleme kurulu 21 Ağustos çarşamba günü yaptığı haftalık toplantısında Fukushima'daki durumun uluslararası nükleer ve radyolojik olay ölçeğinde yani İNES'te birden 3 seviyesine yükseltilmesini gündeme getirdi. Tokyo elektrik şirketi TEPCO, tankın bulunduğu bölgenin sahil şeridinin 100 metre gerisinde olduğunu ve sızıntının deniz için henüz bir tehdit oluşturmadığını savunsa da bu görüşü paylaşmayan ve son derece endişeli olduklarını belirten düzenleme kurulu yetkilileri TEPCO'dan sızıntının nedeni ve olası etkilerini acilen belirlemesini istiyor. TEPCO'nun işlettiği Fukushima Nükleer Santrali'nde geçen yıldan bu yana Dört ayrı tankta sızıntı meydana gelmişti. Gördüğünüz gibi nükleer santraller hiç durmadan tehlike saçmaya devam ediyor. Time dergisi arı ölümlerini kapağa taşıdı. Fizikçi Albert Einstein eğer yeryüzünden kaybolurlarsa insanın sadece dört yıl ömrü kalır önermesi var arılarla ilgili. Bunun değişik versiyonları da var yazılmış olan. Fakat Time dergisi konuyu şimdi ayrıntılı inceliyor polenleri taşıyarak ağaçların döllenmesine yardımcı olması nedeniyle tarım sistemini bir arada tutan tutkal olarak tanımlanan arıların ölümleri ve bunların sebepleri çok önemli. Her ne kadar henüz açıklanamadığı iddia edilse de bunda tarımsal kimyasalların böcek zehirlerinin etkili olduğu biliniyor ve Avrupa'da bir takım kimyasallar yasaklandı bile. Ayrıca mikroskobik pirelere de işaret edilirken tek tip tarım ürünü yetiştirilmesinin de Arıların ölümünde etkili olduğu söyleniyor. Buğday ve mısır gibi arılara beslenmek için çok az sayıda polen sağlayan bitkilere odaklı tarımın arıların açlıktan ölmesine neden olduğu belirtiliyor. Her yıl 100 bin türün soyunun tükendiğine bakarsak dünyamızda arıların ölümünün gezegen çapında etkili olacağı çok aşikar. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.